Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz merhabalar. Efendim günaydın hayırlı sabahlar. Günaydın. Ee, şimdi bugün Birleşmiş Milletler'in e, Halipürmelalinden bahsedeceğiz. Ee, yani, genel Kurul başladı 10 Eylül'de. Birleşmiş Milletler'den pek bahsetmeyiz yani artık var mı yok mu belli değil malum e, 79. oturumu e, genel kurulun seneye 80 yani 1945 ama seneye kalır mı yaşar mı falan belli değil tabi sonunda geleceğim oraya yani Trump seçilirse yani bu Birleşmiş Milletler'in kapısını vurup, <gülüyor> vurup çıkar gibi <gülüyor> gibime geliyor. E, Ki, o on, Pardon 10 Eylül'de dediniz. 10 Eylül'de başladı. E, şu anda hani hep Birleşmiş Milletler Genel Kurul açılış konuşması yapıldı Erdoğan'da Oo, yer alıyor. Ana konuşmalar dün başladı hı hı. yani devlet, başkan, devlet ve hükümet başkanlarının konuşmaları e, dün başladı ama genel kurul on, onunda başladı 28'ine kadar sürecekti fakat çok uzadı 30'unu aldılar yani e, 30'unda yani pazartesi gelecek pazartesi hala konuşmalar yapılıyor olacak. Burada toplantıda bir e, 22-23 Eylül'de yani geçen Pazar ve Pazartesi e, bir top, önemli bir toplantı vardı. Gelecek için anlaşma pakt e, deniyor. Bu Guterres'in Genel Sekreterim 2021'de ortaya attığı bir fikirdi. Ee, ve e, bütün engellemelere rağmen Rusya ve e, satelitleri, uyduları, peykleri e, engellemeye çalıştılar. Yani son derece genel geçer bir metin ama geleceğim ayrıntılarına birazdan. E, ona rağmen e, bir e, bir hamlede bulundu e, Rusya. Fakat e, sonunda geçti, e, kabul edildi. Küresel Dijital Mutabakat ve Gelecek Nesiller Deklarasyonu adı ee, bunun. Özdeş bu seni ilgilendiriyor. Andrei tamam. ee, ondan sonra gelecekle yani gençlerle alakalı. Ee, çok genel ama e, gene de bir şey yani e, bu esasen Birleşmiş Milletler'in bir SOS ydi bu yani bir yandım Allah çağrısıydı yani bu bağlayıcı bir metin değil 56 eylem tarif ediliyor ee, ama e, yani bunun kabul edilmesi bile bu zamanda bir mucize bir e, olarak duruyor önümüzde yani. Evet bir iki satırla bahsetme fırsatı da bulmuştuk biz de evet. çok olumlu diye değerlendirdik onu yani. Yani barış güvenlik sürdürülebilir kalkınma hep bir yani malum yani meseleler iklim değişikliği dijital konularda işbirliği işte insan hakları toplumsal cinsiyet gençlik gelecek nesillerle küresel yönetişimin dönüşümü falan gibi çok geniş bir Yelpaze'yi kapsıyor ve, e, e, ve şöyle bir ibare var okudum metni hedeflerin hiçbirine bu hedeflerin 56 eylem taahhüdünün yani tüm kadınların siyasi ve ekonomik hayatta tam güvenli eşit ve anlamlı katılımı ve temsili olmaksızın ulaşılamaz diyor. Yani bu, bu çok e, net bir e, ifade bu. E, bu kadar açık bir şekilde kadınların e, yani toplum hayatına ve bütün e, dönüşüme olan e, olacak olan e, katkılarını da vurguluyor. E, i̇ki önemli nokta var muhtemelen ondan bahsettiniz siz de Ömer. Hı -hı. E, bir tanesi bu fosil yakıtlar girdi metne. Fosil yakıtlar. Evet, yalnız yalnız e, çok yakın zamana kadar yoktu metinde. Evet, Temmuz, evet. Evet, e, Temmuz ortasında e, bir e, danışma turu yapıldı. E, yani bu metni sonuçlandırmak için ikinci taslakta e, fosil yakıtın hiçbir şey hiçbir yerde adı geçmiyordu. Bu e, e, ayaklandı e, insanlar, kamuoyu önderleri. Bu Muhammed Yunus var. E, şimdi Bangladeş'in ye, yeni geçici lideri. İrlanda bir eski cumhurbaşkanı Mary Robinson falan bir dolu isim bir dolu şahsiyet hükümetlere mektup yazarak bu fosil yakıtlarla ilgili herhangi bir atıfta bulunulmamasından derin endişe duyduklarını ifade ettiler. ve Çünkü dünyanın karşılaştığı en büyük tehditlerden biri olarak nitelediler haklı olarak ve sonuçta girdi metne Ömer. Evet biz de bunu ufak ufak takip etmeye parça parça çalışıyorduk haftalardır. Hatta belki aylardan beri ilk de beklediğimiz bir şey de değildi. Birden tatlı bir sürpriz olarak nitelendirebiliriz. Bir yerde geçiyor. haberin açısından. Evet, evet bir yerde geçiyor. 2030'da kadar okuyorum çevirdim. Yenilenebilir enerji kapasitesinin küresel olarak 3 katına çıkarılması Ve enerji verimliliği iyileştirmelerinin küresel ortalama yıllık oranının iki katına çıkarılması, kömür enerjisinin aşamalı olarak azaltılmasına yönelik çabaların hızlandırılması, sıfır ve düşük karbonlu yakıtların kullanıldığı net sıfır emisyonlu enerji sistemlerine yönelik çabaların yüzyılın ortalarından çok önce veya ortalarında küresel olarak hızlandırılması, Enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan uzaklaşılması diye bir bir ibare var. Ee, buna da şükür diyelim. Yani şimdi arkadan da tabi şimdi kop geliyor. Ee, şey kasımda değil mi? Özdeş davetli misin sen? Gidiyor musun bakayım? Tabii ki hayır. <gülüyor> Aa seni çağır mı? Hatta girebilir miyiz? Hiç emin değilim. Azerbaycana. E bir çocuğu çağırdılar. O bir, bir oyuncu mu? Ne o? <gülüyor> o ama o girebilir. Aa neden? Ta, şey biliyorsunuz neydi? Meşhur bir dizide oynuyor kendisi. Gerçi tabi iklim meselelerinde duyarlı olduğu da söyleniyor ama. <gülüyor> evet. Yani gene de başka bir e, e, bulunabilirmiş neden? deniyor herhalde. Tabi bir o, o, o, o platform için de, de sembolik e, deniyor. Yani böyle bir resmi He. Türkiye temsilcisi olarak da değil diye. <gülüyor> Anladım. Sivil toplum yani. Yani herhalde. Ne diyorsun? <gülüyor> Müthiş. Peki e, şimdi e, bu az önce özün, sözünü ettiğin e, özdeş bu üst düzey yani hükümet ve devlet başkanlarının konuşmaları dün başladı hı hı. ve 30'una kadar sürecek e, 134 e, konuşma vardı <gülüyor> yani bütün dünya konuşacak. Her biri 15 dakikadan hesabet, o yüzden uzadı zaten ayın otuzuna kadar. Dün Recep Tayyip Erdoğan dün konuştu, dün konuştu üçüncü konuşmacıydı ve Biden'dan sonra konuştu. Fakat çok tuhaf bir şekilde Biden'ın son konuşmasıydı biliyorsunuz, 24 evet. dakika konuştu Hazret. Ee, çok uzun bir konuşma 15 dakika aslında e, vakti ama işte son konuşması diye herhalde göz yumuldular e, tıklım tıkıştı tabi salon ondan sonra e, Recep Tayyip Erdoğan Süt, kürsüye geldiğinde salon tamamen boşaldı <gülüyor> 3-5 kişi kaldı e, Biden her şeyden bahsetti e, ondan sonra hiç, yani bir yani son derece genel geçer bir bir konuşmaydı açıkçası. Eee Netanyahu'yla konuşmuş. Bu bir dolu ikili toplantı yapılıyor tabii bu arada. Netanyahu'yla yani hala bu Gazze soykırımı konusunda nerede durduğunu anlatmak için çok manidar. Netanyahu'ya demiş ki yahu 10 sene önce Suudi Arabistan'la İsrail barışacak desem inanır mıydın?" demiş. Nasıl Ömer? İlginç. <gülüyor> derdi bu yani <gülüyor> derdi bu yani çok e, tuhaf e, şimdi bu Tabii ben siyasete girdiğimde İsrail ile Mısır'da savaşıyordu savaş halindeydi sonra tarihi barış yaptılar yaptılar e, de, dedi, dedi, dedi değil mi? <gülüyor> yani, yani hakikaten evet. e, bir de işte Afganistan'dan niye çıktığını e, aklı sıra e, yani çıkılması gerektiğini söyledi falan İpe sapa gelmez bitmek, tükenmek bilmeyen Amerika'nın bitmek, tükenmek bilmeyen savaşlarından bahsediyor. E şimdi şu, şu Gazze'de olup biten ne? Yani Orta Doğu'ya baktığında. O yani um, başka. Ha değil mi? Aa, Barışırlar yani. sonra demeye getirmiş zaten. Evet. Mısır'la da savaşıyor. Barış deyip durdu zaten. Barış ha. Barış yukarı ne demek? Ya artık tamamen içi boşalmış bir kavram yani neyse. Şimdi Şimdi e, Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının e, metni e, iletişim e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın e, web sitesinde var. E, oraya bir baktım. O da yani Biden gibi işte genel şeylerden söz ediyor. Yalnız e, bir kavram kullanıyor. E, cinsiyetsizleştirme ve bunun dünya çapında bir tehlike olduğundan söz ediyor mealen söylüyorum ee, özdeş ne demek bu evet ben, ya açıklanmaya muhtaç bence ben açıklayamam itiraf etmek gerekirse Bak, kitabın ortasından sordum ha evet <gülüyor> <gülüyor> ömer biz o, biz o konulara gelmedik veremeyeceğim. daha işlemediniz mi onu? Oraları. işlemedik oraları işte bizde yani. işlenmiyor da zaten böyle şeyler <gülüyor> Ya cinsi, cinsiyetsizleştirme. cinsiyetsizleştirmenin bir, yani, bir tehlike olduğundan bahsediyor yani ben iletişim başkanlığının yabancısı, e, yalancısıyım neyse ee, bakalım Şimdi. yani e, şöyle demiş tam cümleyi e, dinleyenler için okuyayım cinsiyetsizleştirme okur. meselesi bir tercihten ziyade artık küresel bir dayatmaya <gülüyor> anlamıyla kutsala ve fıtrata karşı bir savaşa dönüyor demiş buyurun gördün mü Yani bu bunun üzerine yani bir yani ne düşündüğünüzü öğrenmek isterim açıkçası gizliyorsunuz benden biliyorum ama. Yok <gülüyor> Yo, düşünüyoruz işte. Düşünüyoruz. Yani. <gülüyor> Şimdi ondan önce yani bu konuşmadan önce dünkü konuşmadan önce Türk evi diye bir şey var orada biliyorsunuz. Türk evi evet. Dünya paraya yapıldı bu. Türkiye var New York'ta. Ondan sonra orada işte ikili ziyaretler ya yani ikili görüşmeler oralarda cereyan ediyor. Yani Kerim Han'ı kabul etmiş. Karim Han var yani Uluslararası Kerim Han'ın Karim Han'ı kabul etmiş ondan sonra Kariman'la bir şey bu şey meselesini konuşmuşlar tabii. Gazze soykırımı meselesini konuşmuşlar. Fakat tabii tuhaf çünkü e, geçen sene e, Türkiye'ye karşı e, açılmış bir e, yani uluslararası ceza mahkemesinin e, kaleminde bekleyen bir dava var. E, yani ona rağmen hiç göz yani çekinmeden onunla birlikte olmuş bunu da bir kenara Not edelim. Şimdi bu konuşmalarla ilgili son olarak şu e, şu bilgiyi vereyim. Yarın e, öğleden önce yani New York saatiyle e, Abbas konuşacak Filistin adına. Öğleden sonra da Mahmut Abbas. Yani evet. Evet. Öğleden sonra da Netanyahu konuşacak. E, ve dediğim gibi aynı 30'una kadar sürecek şimdi bu bu şimdi gelelim bu yani Birleşmiş Milletlerin hali türmelerine yani başında söylediğim bu 79. Genel Kurul yani 79 79 yaşında demek Birleşmiş Milletler işte 80 80'i görür mü belli değil dedim yani seneyi 1945 2025 Çünkü yani artık öyle bir dünyadayız ki sorunlar çözümlerden daha hızlı büyüyor ve Birleşmiş Milletler'in eli kolu bağlı. Bir aslında uluslararası sistemin aynası yani sonuçta bir sekreterya. Pek çok insan biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'den sürekli hesap sorar. Ya nerede bu Birleşmiş Milletler falan? İyi de Birleşmiş Milletler'in topu tüfeği yaptırım gücü falan bir şey yok ki. Devletlerin devletler ne istiyorsa o yani sistemin aynası hatta devletlerin çarpıtılmış aynası bana sorarsan o yüzden bir şey yapması mümkün değil çünkü o devletler birbirlerine girmiş vaziyette yani vekalet savaşları üzerinden yani görülmemiş bir 45'ten bu yana değil mi 80 seneden bu yana herhalde görülmemiş bir husumet ortamı var dünyada iki tane de. İki tane de e, nur topu gibi savaş var yani bir tanesi e, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, diğeri de İsrail'in e, Filistin'e ve şimdi artık bütün bölgeye e, elini kolunu sallayarak ve arkasına Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa Birliği ülkelerini başta Almanya bulmak üzere Büyük Britanya, e, Fransa almak üzere yaptığı e, orada sürdürdüğü savaş. Yani birinci yılını idrak edeceğiz yakında 7 Ekim'de malum. Evet. Dolayısıyla evet. böyle bir dünya. Yani, yani ama... yalnız o değil Rusya, Ukrayna dışında da yani Sudan'da Aslında ilk savaş tabii ki. muazzam. Tabii tabii tabii. tabii, yani tabii. Afrika'nın çeşitli yerlerinde fond derece kanlı ve feci savaşlar savaş durumları iç Ama savaş orayı gören geldi. yok. Onlar radarda Aslında, değil. Evet, onlar radarın altında kalıyorlar evet. Radarın dışında kalıyorlar. Şimdi e, e, şimdi bu soykırım yalnız şöyle bir rahatsızlık var. Yani bütün işte okuduklarımdan çıkardığım sonuç ve birkaç kişiyle konuştum. E, yani bu soykırım meselesi e, Yani Birleşmiş Milletler'in bütün çabalarına rağmen ve Guterres'in özel olarak ikide birde çıkıp bunun durdurulması gerektiği, ateş kesilmesine ihtiyaç olduğu vurgusuna rağmen e, umumiyetle oraya katılan ülkeler arasında Birleşmiş Milletler'in 1948'de İsrail'in kurulması konusundaki işlevselliğinden kalkarak bugün, çok önemli bir sorumluluk taşıdığını ve bu sorumluluğun e, gereklerini yerine getirmediğini e, düşündüğünü söylüyorlar herkes. Yani ülkelerin çoğu e, oraya katılan, e, toplantıya katılan ülkelerin. Bu e, Birleşmiş Milletler açısından çok kötü bir e, gelişme. E, yani bu anlamda orada süre gelen soykırım belki e, BM'nin tabutundaki son çivi yani. Evet. Ve yani, hakikaten e, artık e, oraya e, herkes kendi bir bildiğini okumaya geliyor. İşte barışlıyorlar ama yani herkes ne yaptığını anlatıyor. İşte e, cinsiyetsizleştirme diyor biri falan. Ama umuriyetle orada bir şey mi oluyor. Bir evet oradan bir şey geçti. Hmm. Bu ikili görüşmeler için geliyorlar artık yani çünkü pek çok ülke mesela oraya başka Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olmazsa gelemeyecek olan ülkeler var çünkü Amerika Birleşik Devletleri vize vermiyor onlara ama BM toplantısına yani genel kurula katılmak için vize veriyor. Dolayısıyla orada yani yasaklı ülkeler var. Mesela Venezuela, elini kolunu sallayarak Amerika Devletleri'ne girmesi mümkün değil. Ama BM toplantısı münasebetiyle geliyor. Ve orada tabii bir dolu ikili görüşme yapıyor. Şimdi aslında Biden, yani Trump'la kıyaslayacak olursak, bu Trump'ın o 4 yılı boyunca BM'ye karşı Yaptığı yani hasmane hamlelerin tahribatını biraz toparladı biliyorsunuz. Yani UNESCO'ya geri döndü Amerika Birleşik Devletleri. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine geri döndü. Bu iklim yani iklim paneline geri döndü. Ama tabii Gazze'de bütün bu yani Gazze'de yapmadığı, yapamadığı Amerika Birleşik Devletleri'nin ve aksine o körüklü değil savaş sonucunda yani bir kuruşluk kredisi kalmadı ve bunun tabii Birleşmiş Milletler'e de yansıması oldu ister istemez hatırlayacaksınız. Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki savaşın durdurulmasıyla ilgili yapılan bütün ateşkes girişimlerini diğer ülkeler tarafından son ana kadar yani vetoladı biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri. Yani yani BM'nin canını okuyan aslında Amerika Birleşik Devletleri'ydi bu Gazze üzerinden. Evet. Kuruluşun, teşkilatın, e, örgütün e, hali hakikaten berbat. Bu e, e, UNVRA'nın e, yani Filistinlilere e, iş ve yardım kuruluşu Viyana'da e, merkezi bulunan e, UNVRA'nın 207 çalışanı öldürüldü. E, ne UNVRA'ya ne este, e, bu Gazze için e, çalışan sivil toplum kuruluşlarına bize e, vermiyor artık e, İsrail biliyorsunuz. Dün de Lübnan'da bir tane mülteciler yüksek komiserliği çalışanı öldürüldü gene İsrail bakmanlarıyla. <gülüyor> e, 2000, ya, e, ve e, bir hakikaten bir failed yani bir, bir iflas etmiş bir bir kurum görüntüsü e, veriyor maalesef o yüzden yani bu adı, başta adını ettiğimiz pakt hakikaten çok önemliydi bunun kabul edilmesi bütün e, genel geçer ifadelere rağmen bir baktım merak ettim bir e, e, 2022 ve 2023'te yani Ukrayna Savaşı başladıktan bu yana diyelim aşağı yukarı dişe dokunur bir tek güvenlik konseyi kararı yok. Yani evet. yaptırımı olan yani yaptırımı olabilir yani yaptırıma olandan kasıt şu. 15 ülkenin de el kaldırıp evet dediği veya kimsenin veto olamadığı diyelim. Güvenlik konseyi kararı yok. Yok. Yani evet, bu... Burada garip bir çelişki de göze çarpıyor tabii. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kuvvetli bir diskurla sürekli gündemde e, ya da onun çeşitli çalışanları yani yardımcıları evet. durumunda insan hakları komiserleri uluslararası Aha. adalet divanı gibi önemli kuruluşların evet. sözcülerinden evet. de gayet sağlam şeyler geliyor ama eylemde Pratikte bir sonuç alınamıyor maalesef. Anlamıyor tabii, alınamıyor ama onun yani New York'la, New York'ta olup biten ne ve güven, Güvenlik Konseyi'ndeki dengesizlik ve e, bir nevi soğuk savaşla birebir alakası var tabii. Yani orada... Evet yani tabii, tabii. uluslararası adalet divanının aldığı kararlar veya şimdi ce ceza mahkemesinin alacağı kararların uygulanmamasının nedenlerinin e şeyi temeli özü e şeyde güvenlik konseyinde yatıyor. Yani o... Dolayısıyla şimdi bu kararla... E, bu, bu bahsettiğiniz konuda Guterres'te konuşup reform çağrısı hatta yapmış. E, ne kadar tabii dinlenecek belli değil ama 2. Değil Dünya Savaşı'nın kazananları tarafından bu güvenlik konseyi oluşturuldu. Artık başka bir dönemde izlemiş. Allah son dönemi artık ağzına geliyor. Ben de herhalde emekliliğini hazırlanıyor diye bir tabii, yorum yapmıştım. Tabii ben. tabii tabii. tabii. <gülüyor> e, şimdi mesela kararlara baktım dedim dediğim gibi. Şimdi bu Gazze soykırımından bu yana... Ukrayna ile ilgili bir bir tek karar çıkmış. Oysa ondan önce Gazze'den önce yani bir yıl önce diyelim e, Ukrayna ile ilgili neredeyse her hafta bir karar çıkıyordu. Zavallı şey, iki defa Ukrayna dediniz e, Cengiz Bey. Herhalde Gazze'yi kastediyorsunuz. Gazze ile ilgili Hayır. bir karar çıktı. Hayır dinle Ukrayna ile ilgili Ukrayna ile ilgili karar yok. Niye yok biliyor musun? Çünkü Ukrayna... Ukrayna ile ilgili mesela Rusya hastaneleri vurmasın veya çocuk bakım evlerini vurmasın diye bir karar e, dahi çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çünkü Gazze'de İsrail hastane ve çocuk ha. bakım evi vuruyor. <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz nasıl tıkanmış bir sistem yani? Evet, tamamen tıkanmış bir tek karar. Çıkan tek karar Ukrayna ile ilgili nükleer santrallerin, Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliği ile alakalı. Onun da nedeni ne? Gazze'de nükleer santral yok. <gülüyor> bu son yani, bir yılda mı dediniz Ukrayna ile ilgili? E, tek... e, Tabi Yani 7 Ekim'den bu yana. Ha, 7 Ekim'den e, bu 7 e, e, tamam. e, işte. Yani e, ama dediğim gibi yani muazzam bir e, şey var, rahatsızlık var. İşte bu şey meselesi işte Dünya beşten büyüktür. E, tekrar onu söyledi tabii Erdoğan. E, Onla ilgili demin Özdeş'in de hatırlattığı bir Güteriş'in de dile getirdiği işte BM Güvenlik Konseyi reformu meselesi var ama yani o hakikaten olmayacak tutmayacak dua yani çok zor Afrika'ya iki, e, iki iki tane e, kalıcı e, sandalye vermeniz evet, daimi daimi üyelik verelim diyenler var e, ama yani e, yani genelde yani olup bitene bakınca işte yani Ukrayna e, Sudan ve e, Gazze'ye bakınca e, yani büyük bir beklenti var. Bunun karşılığında pek yapılabilecek bir şey yok. Mesela Hartum'dan kovuldu Birleşmiş Milletler. Ö şimdi bir özel temsilci var. Nijeryalı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani soykırım yeniden başladı orada. Biliyorsunuz bu Cancavit diye bir Bir, bir, evet, bir, bir, bir katil sürüsü vardı biliyorsunuz Evet şimdi bitirmeden e, e, yani şu iki o saniyelerde nokta barış yapıcılık bu peace making yani vevenin böyle bir klasik ve Kadim işlevlerinden biriydi bu bunun artık bittiğini görüyoruz İki Eğer Trump seçilirse hakikaten e, e, yani bu sekseninci şeyini yani sekseninci yaşını göremeyecek gibi gözüküyor çünkü yani çekip gidecek esas tabi Amerika Birleşik Devletlerinin BM'ye verdiği katkı payını e, e, kesip atacak gibi duruyor durum bu. Tamam çok teşekkürler ee, ama bütün senin bu karamsarlığını giderecek bir şarkı seçtik. O oh, heyecanlı Aydın'ın iyimserliğini yansıtalım diyorsunuz. Evet onu yansıtacağız. Geçer bunlar ne olacak? Savaşanlar görüşür. Eddie Harker'ın ünlü şarkısı. O. Oh, e, Summer Time Blues yani bu içinde bulunduğumuz yaz hüznü türküsünde işte ben bir dolar daha fazla kazanmak için ömrümü geçirirken yaz günü Patron izin vermiyor sevgilimle bile buluşmama diyor ve bu olacak iş değil diyor ve meselemi şeye götüreceğim birleşmiş, birleşmiş milletlere götüreceğim diyor bunu kongre üyeme de söyledi sana yardım etmek isterdim oğlum ama çok gençsin oy kullanmak için <gülüyor> <gülüyor> dedi diyor olsun ben gene de birleşmiş milletlere götüreceğim sözünü hiçbir çaresi yok yaz hüzünlü diyor bunu veriyoruz <söylüyoruz. Gülüyor> çok iyi. teşekkür ederim a moment blues edikaker edikaker yaşa güzel e teşekkürler